Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi Evet merhaba Buğdayla Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Bugün... İki tekerlek üzerinde gitmekten konuşacağız, bisikletten konuşacağız. Tabii bisiklet giyin deyince, bisiklet tutkunu deyince e, bisiklet tutkunlarının ve bisikletçilerin aklına gelen e, isimlerden Aydan Çelik. Aydan'ın e, bir kitabı çıktı, Bir Tur Versene ve e, konuğumuz e, bugün stüdyoda. Merhaba Aydan. Merhaba. <gülüyor> e, kitap gerçekten çok keyifli. E, ben dönüp dönüp okuyorum. Aralarda böyle... E, Seçip seçip okuyorum yani Hı -hı. devam ederek okumuyorum. Çok gerçekten güzel e, bisiklet öyküleri, bisiklet e, serüvenleri var. E, yani senin için bisiklet tutkunu dedim ama biz seni çizer olarak da zaten tanıyoruz. Ve kitapta da zaten hem yazıların hem de e, çok güzel çizimlerim var. E, ben tabii radyoda bunu e, ne kadar anlatabilirim bilmiyorum ama... ...senin kitaptaki bu yaratıcı çizimlerini ama John Lennon'ın gözlüklerinden... E, bir şamanın bisiklete binmesine kadar ve işte Marx'ın bisikletinden Marksın bisiklete binmesinden ya da Tolstoy'un bisikletinden bir duvar halısında at değil bisiklete binen işte Anadolu'lular Anadolu efelerine kadar çeşitli çizimler var ve inanılmaz yaratıcı çizimler. Tabi yazılar da öyle çok keyifli ama ben tabi baştan başlamak istiyorum. <gülüyor> <Tabii> ki. <gülüyor> Biraz seni tanıtmak istiyorum. Hoş Açık Radyo dinleyicileri seni tanıyorlar aslında. Sen bir de program yapıyorsun Açık Radyo'da ama bu programı dinleyicileri daha farklı olduğunu da varsayarsak evet. e, istersen aydan çelik bisikletle ilişkisi nasıl başladı nasıl devam etti biraz ondan bahseder misin kısaca? Ee, bu kısma verdiğim cevap maalesef çok <gülüyor> yaratıcı olmuyor aynı şeyleri anlatıyorum genellikle Hani işte ben 66'da doğmuş bir e, kadın adı taşıyan bir erkek diye kendimi tarif ederim yani? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Çocukluğumda bağlandım iki şeyi hiç bırakmadığımı söylerim Bisiklet ve çizmek Yazmayı hı hı. buraya dahil etmiyorum Daha doğrusu çizme ile yazmayı çok ayrı görmüyorum açıkçası hı. Babasının bisikletini çalarak bisiklet sürmeyi öğrenmiş biriyim <gülüyor> Türkiye'de bisiklet bilenler Ya Böyle bir kocaman bir bisiklette öğrenirler ya da üç tekerlikli bisikletliler olur. Evet. Bir, bir sınıf farkı gibi bir şeydir. Ben evet. babasının bisikletini çalarak öğrenmişim. Ya öğrenmiş. da benim gibi geç öğrenirler. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> 22 yaşındaydım bisiklete eminimi öğrendim. Ee, bu kitapta da hazır yeri gelmişken söyleyelim kitapta da var. Tolstoy'un bisikleti diye bir kavram var. Ee, Tolstoy 67 yaşında bisiklet sürmeyi öğrenmiş bir insan olarak... Hayatta hiçbir şeyin geç olmayacağını da bize söyleyen birisi. Olağanüstü yazarlığının yanına böyle bir figür olarak evet. öyle bir kavram ve kitap var. Ee, öyle başladım. Kitabın adı da işte Bir Tur Versene hı hı. çocukluğumda böyle işte iki tekerli Pinokyo'ları ya da böyle daha vitesli bisikletler olan arkadaşlarımıza kurduğumuz cümlelerden ilham alan bir evet. şey. Hani Bir Tur Versene filan diye. <gülüyor> E, kısaca öyle tanıtayım kendimi. Evet. evet. E, peki Aydan, bu senin bisikletle ilgili ilk kitabın aslında daha önce çizimlerini e, e, yer verdiğin "Mişli Geçmiş Zaman" diye bir e, kitabın yayınlanmıştı tarih karikatürlerinden oluşan. Evet, evet. E, bir de çocuk kitaplarım var, evet. değil mi? E, Hı -hı. Yine çizimlerden, e, çizimlerle be bezediğin. Ee, şimdi e, kitapta bir bisiklet manifestosu var Çok kısaca oradan e, yani bir şekilde dinleyicilere de fikir vermesi amacıyla birkaç Hı -hı. şey okumak istiyorum izninle Bisiklet nedir tarifi ettiğin e, Eşitliktir bazen o sizi taşır bazen siz onu Özgürlüktür ferman padişahın dağlar bizimdir Kardeşliktir bir ağaç gibi tek ve hür öte yandan Tevazudur estağfurullah beri yandan Çocukluktur, hayatla izdivalin balayı günlerinden, aylaklıktır, akreple yel nispet, sükunettir. Ne der filozof? Gürültü, zekayla ters orantılıdır. idraktir. hepimiz Gogol'un platosundan çıktık. Rüyadır, üç yaşında başlar, hayat boyu sürer. Böyle <gülüyor> devam ediyor aslında daha çok var tabii programın süresi az olduğu için hepsini okuyamayacağım ama isteyenler tabii bir tur verseneyi e, alsınlar. Optimist yayınlarından çıktı. Evet. <gülüyor> TASAF platformdan Murat Celep ve Ömer Durmaz tasarımlarını evet. yaptılar. Gerçekten çok güzel bir tasarım. Nasıl planladın bu kitabı? Nasıl bir fikir, bu fikir nasıl doğdu? Nasıl oluştu? Bu yaratıcı resimler nasıl oluştu? Biraz anlatır mısın ikisini? Bir kere sondan başlayayım. Bisiklet Lütfen. zaten çok ilham verici bir nesne. Yani böyle iki teker bir heves. Çok ilham verici bir şey. Birçok çizerin dünyada benim de... Takip ettiğim hayranı olduğum yaşayan ve yaşamayan birçok çizerin buradan ve dışarıdan e, ilham kaynağı olan nesneler var yeryüzünde ya da canlılar var. Kedi bunlardan bir tanesi mesela. Ben de çok severim kediler Gerçekten ve kedi öyle. çizmeyi. Evet. E, bisiklet de onlardan bir tanesi. Ralph Steadman e, büyük İngiliz çizeri. E, onun da ilgi alanı. Geçen e, kış hayatını kaybeden e, Ronald Searle. İngiliz çizer bisiklet ve kedi favorisi benim de favorim büyük bir çizerdi 90 küsur yaşında öldü dolayısıyla bisikletle çizmek ki bu kitap bittiğinde ben halen çiziyorum ve halen çiziyorum yani biten bir şey değil hakikaten bu kitapta olmayan her şey uyarlanabilir bir ee, evet, şeymiş gibi bir, bir geliyor bir çeşitin alıncı keseri gibi kullanıyorum ben bisikleti her şeyi ona yontuyorum evet. ee, bu kitap nasıl çıktı ben kendimi e, bisiklet çiziyordum zaten hani çizmek de çok eskiden beri yaptığım bir şey zaten Hayatımı da sürdürdüğüm bir vesile. Yazı yazmaya, işte düzenli olarak yazı yazmaya 2004-2005'te başladım. Bir günde çalışıyordum hı hı. o sıra. Bisket yazısı da yazar mısın dediler. E yazarım dedim öyle başladım. O sıra işte daha çok sportif yazılar yazıyordum. Bu kitapta da bir iki tanesi var. Hı hı. Fransa turu vesaire gibi konularda. Sonra Radikal'de birazcık yazdım düzensiz aralıklarla. Arkasından tarafta iki yıl boyunca Şeytan Arabası diye bir köşe. Yazdım hı hı. her hafta sonra e, bunların bir kısmı e, albüm kitap e, özellikle çizer dünyasında çok yapılır bu eski büyük üstadlar da yaparlar e, çizimlerini bir araya getir, albüm haline yayınlarlar ama bu kitapta bütün yazılar daha önce yazılmış yayınlanmış yazılarda değil hı hı. özellikle çizimlerin çoğu yeni yani birçok insan bu çizimleri yeni gördü kitapla beraber gördü e, böyle ortaya çıktı birazcık işte böyle bir e, yayınlanma süreci zor böyle şeylerin Türkiye'de yani evet. bisiklet kitabı kim okur ki onu derken bir anda ben de beklemediğim bir şekilde İdefix'te çok satanlar listesinde halen yani evet. yeni ama halen. bisiklet kitabı olmasın olmaktan biraz öte bir anlam ifa yani ben aldığımda ve hmm. içindeki yazıları okuduğumda yani bisiklet ve bisiklet üzerinden bir felsefe de yapıyor aslında kitap bir yandan yani bir yaşam tarzı öneriyor bir Bakış açısı bir yeni bir bakış açısı da öneriyor aslında ve evet. sade yaşamayı işte doğa dostu yaşamayı evet. sükunet içerisinde olmanın ne kadar önemli olduğunu <gülüyor> ama aynı zamanda işte hareketli olmanın ve dolaşmanın ne kadar önemli olduğunu. E, ...söylüyor ve aynı zamanda da... ...kitapta işte Can Yücel'den... ...dediğim gibi e, pek çok işte... ...Troçke'ye kadar bir sürü isim var... Yani hmm. ...onlarla da karşılaşıyoruz ve onların... ...hem bisiklet hakkında... E, ...değiyorsun e, evet. onlara... ...hem de onların biraz fikirleri de var kitapta... Evet. E, ...bu nasıl oluştu... ...yani bisiklet üzerinden... E, ...hayatı sen aslında iki tekerlek... ...üzerinden bakıyorsun... Evet. ...şuna benzetiyorum aslında bakarsan... E Edip Cansever'in masa şiirini çok severim. Orada zaten adam masaya e, bisiklet zilini de koydu diye bir laf var. Ben bisiklet selesini Edip Cansever'in masası gibi kurguladım galiba. Ya o bisiklet hmm. selesi üzerinden dünyaya bakıyorum. E, biliyorsun bir de İstanbul diye bir bisiklet tasarladım. Öyle evet. bir şansım oldu. Evet. E, onun da sloganı zaten sana dün bir seleden baktım Aziz İstanbul'u Yani evet. e, bir Yahya Kemal'in o ünlü dizesini... Haddim olmayarak revize ettim. Evet bisiklet selisinden dünyaya bakma hali ve onun üstüne sürekli bir şey biriktirme hali. E, şanslıyım da birçok açıdan. Bir, birincisi bisiklet çok avantajlı bir nesne. İkincisi çok hakikaten sicili temiz genelde. <gülüyor> Üçüncüsü dünyada yükselen bir dalga var. O dalga da benim çok işime yarıyor. Yani çok fazla malzeme geliyor. E tabii ben kendi işte kişisel tarihimden, entelektüel birikimden bir şeyler damatıp... Onu imzamla sunuyorum. Ama çok fazla verinin ve girdinin olduğu bir dünyadayız. Her günde bir şey öğreniyorum yani. Daha evet. dün bisiklet çalıştayı vardı. Yakın evet. zamanda onda bile hani hiç bilmediğim şeyler duydum. Çok da hoşuma gidiyor doğrusu öğrenmek. Evet Bir de e, kitapta bazı bisiklet karakterleri de var. Hı -hı. E, mesela enteresan şimdi e, sayfalar arasında bulabilecek miyim ismini ama sen e, muhtemelen hatırlarsın. Böyle üzerinde bir sürü işte ne bileyim, bir yağmurdan koruyan bir tentesi olan işte radyosu ha, evet, olan bir evet, sürü de evet. aksesuar olan bir bisiklet. Şaban Önder Şaban o. Bey. Şaban yani, Bey şahane bir insandır evet. hakikaten. Çok enteresan karakterler de var ki onun önküsü de çok enteresan çok, çok gerçekten. Çok severim <gülüyor> ben öyle insanları hakikaten. Be, e, bu kitabı ithaf ettiğim iki kişi var biliyorsun. Birisi bisikletini çaldığım baban öbürü dengede kalmamı sağlayan annem diye. Evet. E, benim babam esnaftı küçük bir esnaftı ama şeyleri beslerdi böyle. Mahallede değişik insanlar olur. Hani böyle biraz farklı insanlar hı hı. olur. Onlar genellikle çok üstünü kabul görmezlerse de benim babam onları beslerdi. Hı hı. Ve e, ben de oradan aldım o şeyi. Çok hı hı. severim yani ek, ekstrem <gülüyor> insanları. Hı hı. Bir gün hakikaten yolda karşılaştım. Sonra da ahbap olduk zaten. Hı. Böyle her tarafına bir şey takmış bisikletin. <gülüyor> Acayip tek kişilik karnavaldı hakikaten. E, böyle <gülüyor> insanlara rast geliyorum Hatta şu bile geldi aklıma Şaban Bey gibi birilerine ayrı bir kitap mı yapsam diye hmm. yapılmayacak bir şey değil. Yani kafamda başka bir şey var açıkçası. Hmm. Ee, Böyle bir bisiklet ıı, insanları ya da. Aynen yani. <gülüyor> yani bu ülkede var öyle evet. birileri çok evet. var. Yani tekil olarak inanılmaz renkli insanların olduğu bir palet burası. Evet gerçekten ee, öyle. Evet. Haklısın. Evet e, belki e, yakında da ikinci kitabı okuruz e, bu konuda. İstersen bir ara verelim sonra yine bisikletle ilgili konuşacak çok şey var ama bizim süremiz kısıtlı. <gülüyor> e, sonra tekrar de devam ederiz. E, Josephine Foster'dan Waterfall adlı parçayı dinleyeceğiz. Evet, Aydan Çelik'le e, sohbetimize devam ediyoruz. Bisiklet tutkunu çizer, e, Bir Tur versen adı kitabı yayınlandı. E, evet, Aydan e, bisiklet tutkusundan bahsettik, tutkundan bahsettik. İstersen biraz da bisikletin nasıl yaygınlaştırabileceğimizden bahsedelim. E, ben açıkçası bisiklete biniyorum ama... Ee, sanıyorum pek çok insan da benimle aynı fikirde olacak biraz İstanbul'da yani çekiniyorum bisiklete binmekten çünkü Doğru. doğal olarak çünkü hani bırak bisikletleri hani yayalara ve sonuçta hani arabaların arabalara çok fazla saygılı olmadığı bir trafik düzeni var ne yazık ki ee, açıkçası korkuyorum bisiklete hı hı. binmekten. Çünkü ormanda bisiklete binerken bana araba çarptı. Yani Or <gülüyor> evet, böyle enteresan bir şeyle de karşılaştım. O yüzden e, biraz zor ama bisiklet yollarının yapılması bizim işimizi çok kolaylaştıracak gerçekten. E, bir de yeni bir haber duydum. Kadıköy'de ...bisiklet kiralanabiliyormuş artık CETO'nu bisikletler başlamış. Evet, bari bir süredir. Ee, ve e, bu da çok güzel bir haber. Ne düşünüyorsun, nasıl yaygınlaştırılabilir? Ve yani İstanbul tepe, bir de herkes o yokuşları çıkamıyor. Yani aynı evet. performansa da sahip değil. Ne evet. öneriyorsun? Ee, şimdi ben bir uzman değilim tabii. Hı -hı. Yani şehir içi ulaşım konusu, Mutlaka. bir mühendislik e, Hı -hı. konusu bu ama... E, ...daha önce de düşündüğüm bir şey ve şöyle söylüyorum... ...Evet İstanbul yokuşlu bir şehir ama... Hı -hı. Bana sorarsanız İstanbul'da bisikletin olmayışının sebeplerini sıralasak topografik engel baya gerilerde kalır. Hı hı. Ondan önce hani e, daha tırnak içinde kullanayım mı diyeyim? İdeolojik engeller olduğunu düşünüyorum. O ideolojik engellerin de başlığını geniş tutabiliriz başlığın altındaki maddeleri. E, çünkü bisiklet hayli zamandır var bu coğrafyada ama bir unsur değil yani bir Yüzde bile değil varlığı bunun kendi içine Türkiye'nin yakın tarihi yakın tarihinin tercihlerini herhalde hesaba katmak lazım. Güvenlik meselesi zaten bugün kullanılmıyorsa bir numaralı mesele hakikaten hı hı. ama burası öyle bir şehir ki hiç unutmuyorum ben bu anı televizyonda gördüm. Hani Yeşilköy Havaalanı'ndan bir uçak çıkıp şeye, e, dışarıya pistin dışına çıkmıştı ve taksiye evet. çarpmıştı. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Orada şey oluyor taksi müşterisi diyor ki aa uçak geliyor diyor. Şoför de kafasını kaldırıp yukarı bakıyor. Nereden abi diyor uçak gelip yandan vuruyor. <gülüyor> Burası böyle gü güvenlik <gülüyor> e, meselesinde Belki sorunlu bir şey. yaşandığı bir şehir gerçekten. Ama şu var hiçbir zaman şunu da biliyoruz. Toplumsal talepler dile gelmeye başladığında kimse önünde duramıyor. Yani böyle bir şey var hakikat en azından iyimser olmamızı gerektirecek. Evet bir taraftan yollar yapılıyor ama o yollarla ilgili çatışma da sürüyor. Yani o kiralama sistemi ulaşımla ilgili değil de bizim daha yurt dışında bildiğimiz ulaşım bisiklet ulaşım sistemlerinin bir benzeri değil. Daha çok gezinti amaçlı bir şey çünkü Bostancı sahil yolunda. O hat üzerinde kiralayabiliyorsanız evet. orada zaten insanlar bisiklete biner öteden beri ama bir fonksiyonu sadece eğlenceye dönüktür. Esas olarak şehir içinde bir ulaşım, ulaşım aparatı aracı. olarak Hı. kullanmak söz konusu olduğunda henüz yolun çok başındayız. Hatta çok taze bir gelişme var. Göztepe Kızıltoprak arasında bir bisiklet yolu Bağdat Caddesi'ne ulaşım amaçlı bir bisiklet yolu yapıldı Hı. ama... Yoğun şikayetler üstüne, halkın yoğun şikayetleri üstüne. Bisiklet yolu mu şikayet Evet, evet. Trafiği tıkıyor bu diye. Dubalarla ayrılmıştı güvenlik için. O dubalar kaldırıldı. Levhalar da kaldırıldı. Yerde işaretler var ama hukuken bir boşluk var. Yani orası bir bisiklet yolu değil şu anda. Hı hı. Bir arkadaşımız, bu konuyla ilgili çalışan bir arkadaşımız var. O belediyeyle hayli bir telefon trafiği yapmış. Yetkili kişi şöyle demiş, çok şikayet geldim bisiklet yoluyla ilgili. Evet. ...kaldırdık ama bu kez daha çok şikayet geldi... ...niye kaldırdınız diye. Bir geçiş dönemi... ...her geçiş hmm. dönemi gibi de sancılı. Çünkü kimse Allah'ını terk etmek istemiyor. Hmm. Böyle bir teritoryal bir durum var galiba... ...burda. Evet. E, Birçok şey yapılabilir. Bir taraftan da mesela... ...yeşil ekonomi, yeşil ulaşım... Tabii. ...sempozumu yapıldı 2-3 hafta hmm. önce. E, yakın tarihte işte... ...bisiklet çalıştayı vardı. Sürekli bu konuda kafa yoran... ...nasıl olabilir diye fikirler geliştiren... ...insanlar, kurumlar... ...örgütler vesaireler var... Buradan bir dinamiğin çıkacağı çok belli artık yani ve e, iyimserim ben ama kolay olmayacağı da ortada. Evet, e, sonuçta İstanbul eski bir kent. E, hele işte tarihi yarımada, işte Kadıköy, Üsküdar ya da işte belli bir işte Şişli ya da işte... Ee, en azından büyük Caddesi'nin bir bölümüne kadar hep eski yollar hani giderek genişletiliyor evet o yollar ama Hı -hı. E, ama yeni yapılan kentlerde yeni yapılan site işte bu pilot bölge dediğimiz yerlerde evet. en azından e, insanların böyle arabaya binip bakkala gittikleri falan yerlerde aslında bisiklet daha yaygın Aynen. hale getirilebilir tabii, diye düşünüyorum tabii, tabii. değil mi yani yani e, şunu şunu konuşmak lazım biraz da hakikaten bir şey olmadığında hipotetik olarak ona ah olsa ne güzel yapardık demek kolay. Hı hı. Ama benim aklıma şu geliyor. Dünyanın büyük metropollerinde gittiğimizde görüyoruz işte. Akşam saatlerinde ayağına ayakkabısını geçirmiş, şortunu geçirmiş, koşan insanlarla dolu her yer. Niye İstanbul'da hiç koşan yok mesela? Güvenlik problemi değil bu. Bu başka evet. bir şey. Evet. Bu bir tabii kültür ki. tabii ki. Evet aynen yani İngiltere mesela bisiklet konusunda çok ilerledi. 2011 Fransa turunu ilk defa 100 yıllık tarihine bir İngiliz kazandı ama son kaç yılda İngilizlerin bisikletle ilgili hem kültürel olarak hem de işte bir kent ulaşım aparatı olarak kullanmasından beslenen bir simbiyosis var orada. Oradan çıktı o şampiyon Bradley Wiggins adında bir hı hı. genç sporcu. Hı hı. E, bu da öyle bir şey. Evet aslında çocukluktan başlıyor değil mi? Yani e, tabii bizim çocukluğumuzda bisiklete binmek çok e, ortak bir şeydi. Yani ben belki geç başladım evet ama e, çocuklar işte hediye yani bisiklet çok önemli bir hediyeydi. Ne yazık ki şimdi bu biraz bilgisayara döndü. E, yani böyle bir endişe de taşımıyor değilim. Yani çocuklar yavaş yavaş sokaktan e, içerilere doğru Evet. girmek durumunda kalıyorlar. Tabii şehir yaşantısıyla ile ilgili bir şey ama e, belki çocukluktan da bunun özendirilmesi, işte okullarda e, bu bisikletin özendirilmesi için bir takım çalışmaların yapılması da e, şey olabilir. Bu yaygınlaşma için yardımcı olabilir. Ne diyorsun? Vallahi ben pedagog değilim Hı -hı. ama şöyle bir deneyimim var. Yeğenim e, geç okuyor. Böyle yavaş okuyor. Okullarda bir okuma sırası olur ya çocuklar şey, metin okurken ona sıra geldiğinde arkadaki diyor ki o okumasın diyor. O okuyunca çok geç kalıyoruz, yavaş kalıyoruz diyor. O dakikaya kadar hiç kitap okumayan yeğenim eve gelip benim kitap okumam lazım evet. falan yapıyor. Dolayısıyla oradaki motivasyon hakikaten o yaptığınız şeyin e, yaşıtlarınız arasında bir itibarının da olması lazım. Anlatabiliyor muyum evet, derdimi? Evet, evet. Diğer taraftan e, şey doğru. Ee, çocukların içeri kapandıkları hı hı. doğru ama Sağlık Bakanlığı obezite programı, mücadele programı yürütüyor. <gülüyor> Kalkın yürüyün diyor hı hı. filan. Ee, hoş o yürüyün diyen ne kadar yürüyor o da ayrı bir konu ama mühendiklikte. <gülüyor> Hadi diyelim ki e, imamın dediği yaptığı muhabbetin hı hı. gibi olsun. E, bisiklet orada da bir ciddi parametre. E, şu da var e, özellikle spor... Gençler arasında hakikaten hani rekabetin yıkıcılığını bir kenara koyarsanız motive edici bir şey olduğunu düşünüyorum ben rekabetin. Hı hı. Ee, önemli bir şey yani oradan işte bir marifet iltifat ilişkisi üzerinden hani o çocuğu kürsüye çıkartmak, kazanamayana bir madalya vermek falan bunlar çok motive edici evet. şeyler. Ee, ve bir de bisikletin şöyle bir yanı var. Her çeşit unsur, bugün otomobilde bir büyük oyuncağı olarak düş kodlarsak, hı hı. E, iletişimi kapatan şeyler aslında. Oysa bisiklet bir muhabbet açacağı, evet. diyaloğu da arttıran bir şey. Ahmet Rasim bile diyor, karşıdan biri gelince şapkanızı çıkarırsınız. Aleykümselam, siz ne cihete böyle filan diye, yani 100 yıl önce yazdıklarından. Evet. Halen bu yanı sürüyor. Yani yolda giderken bisikletli insanlarla karşılaştığınızda mutlaka bir muhabbet açılıyor. Evet, yani sonuçta belli bir e, sosyalleşme aracı Kesinlikle. da oluyor bisiklet. Zaten burada e, kitapta e, bisikletle ilgili bisikletin e, bir şekilde araç olduğu bir takım kampanyalar işte Hasan Keif'ten e, ne bileyim Ankara'da yapılan o e, Perşembe günleri. Her, e, bir sürü ilde Evet, pek, evet. Çok, evet hmm. pek çok ilde yapılan e, bir takım kampanyalar ve e, bir protesto aracı olabiliyor, bir kampanyanın işte baş aktörü olabiliyor Aynen. falan. Ee, gerçekten çok e, iyi bir so sembol bu anlamda bisiklet. Hı hı hı. E, ne yazık ki süremizin sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> e, bisikletle ilgili konuşacak çok şey var ama e, biz dinleyicilerimize e, e, senin kitabını önerelim. Bir tur versene bisiklet yazıları Aydan Çelik'in e, optimist yayınlarından yayınlandı. Daha fazla şey öğrenmek isteyenler bisikletle ilgili Aydan Çelik'in bu kitabını alabilirler. Senin söylemek istediğin bir şey var mı son olarak bisikletle ilgili? Valla bisiklete binmeyenlere binmelerini tavsiye ederim. <gülüyor> bir dost tavsiyesi. Pişman olmazlar. <gülüyor> evet, zaten kitabın ön sözünü yazan e, Eurosport Türkiye Yayın Koordinatörü Bağış Erten de şöyle demiş e, ön sözün sonunda. Aydan abi. Sizi bisikletine bindirsin ve harikalar diyarında dolaştırsın ama şunu da unutmayın, bu kitabı okuyup iki pedal çevirmeye heveslenmeyen bizden değildir. Diye. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir e, önsöz gerçekten. Ellerine sağlık. Teşekkür e, ederim. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür e, evet, her zaman olduğu gibi programı sizi yüzde ekolojik pazarlara davet ederek kapatmak istiyorum. Bugün Bakırköy'de cumartesi günleri, Şişli ve Beylik düzünde pazar günleri de Kartal'da %100 ekolojik pazarlar kuruluyor. Bu hafta Kartal %100 ekolojik pazarın 3. yılını dolduruyoruz. 3. yıl kutlaması var. Hepinizi bekleriz. Güzel sürprizler var. Çok güzel de bir konser verecek. Sevgili Taner Öngörmoğulları'nın baskitaristi kendi grubuyla. Hepinizi bekliyoruz. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam.